95.0 Açık Radyo'da okul zili programındasınız. Ben Ayşe alan iki haftada bir perşembe akşamları eğitim dünyasında çok yaşanan az konuşulanları konuşmak üzere sizlerle birlikte oluyoruz. İki hafta önce programımızda afete dayanıklı eğitim mümkün mü konusu üzerinden konuşmuştuk. 6 Şubat tarihli Maraş merkezli depremlerin üzerinden 20 günden fazla geçti. Birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da okullarda da sarılması gereken çok yara var. Bu konu üzerinden devam etmek istiyorum ve çok değerli bir konuğum var. Eğitimci Ali Koç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğiniz için. Ee, biraz önce girişini yaptığım üzere hakikaten sarılacak çok yaramız var. Birçok alanda olduğu gibi. Siz e, bu noktada eğitim dünyasına baktığınız zaman, okullara baktığınız zaman e, nereden başlamak gerektiğini düşünürsünüz? Evet. Aslında e, okul ne için Eğitim ne için sorusu bugünlerde bence daha da önem kazandı. Ee, enkazın altında kalanlardan biri de ne yazık ki eğitim sistemimiz ve daha da acısı çocuklarımız, öğretmenlerimiz, binalarımız oldu. Ee, bir toplumu ayakta tutan temel yapı taşlarından biri okul olması gerekirken uzun süredir ne yazık ki Türkiye'nin temel yapı taşlarından biri artık okul değil. Öğretmenler de değil. Hı hı. Öyle Nedir? olduğu için de ne yazık ki e, her afet anı ya da kötü durumda en kolay ve ilk kapatılan yer hep okullar oluyor. Ben bunu şöyle düşünüyorum toplum ve devlet açısından okul önemli bir yer işgal etseydi bu kadar kolay kapatılamazdı diye düşünüyorum. Bu da okulun yaşamın merkezi olmak ve hazırladığı alanlar içerisinde hayatın olmadığına dair bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Şimdi hep dayanıklılık diye konuşuyoruz ya bugünlerde okul ne işlev görür dese aslında çocukların ve çocuklu ailelerin ve de öğretmenlerin ilk sığınacağı yer olmasını beklerdim. Öncelikle fiziksel yapıları itibariyle evet. bunun olmasını beklerdim. Ama biz depremden sonra İstanbul'da boşaltılan 93 Okulu konuşuyoruz. Ee, Neden böyle İstanbul... oldu? Neden ilk okullar kapatılıyor? Şimdi hep şöyle bizim bazı e, bilgilerimiz ya da sezgilerimiz şöyle Hı -hı. çalışıyor. Büyük yaşadığımız birkaç deprem gece olduğu için hep deprem gece olurmuş gibi Hı -hı. düşünüyoruz. Ama çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin bir arada yaşadığı yılın yarısını günün yarısını geçirdikleri mekanlar aslında deprem açısından en güvenli olması gereken yerler. Evet. Geleceğimizi orada saklıyoruz bir şekliyle geleceğimizi orada yetiştiriyoruz geleceğimizi korumaya çalışıyoruz ama okullar ne yazık ki bu anlamıyla ne mimari olarak ne pedagojik olarak böyle bir pozisyon içerisinde değiller. Ama şu geldi aklıma yakın zamanda pandemiyi yaşadık pandemi de bir krizdi ve eğitim okullar çok etkilendi aynı tartışmaları yapmıştık evet. ve hatta dedik ki pandemi bize şunu gösterdi evet online eğitim yapıyoruz içeriği öğrencilere aktarıyoruz ama şimdi anladık. Okul aynı zamanda sosyal duygusal becerilerin geliştiği yerdir. Evet, aynı evet. zamanda çocuğu alan açar. Aynı zamanda çocuğu güçlendirir. Hatta öğretmeni de güçlendirir. Pandemi deneyiminden bir şey öğrenmedik mi? Yok öğrenmedik ne yazık Hı. ki. Bir şeyi öğrenebilirdik. O da şu. <gülüyor> Pandemiden önce okulun gerçekten gerekli olup olmadığı. Aslında online eğitimin bu kadar güçlü olduğu bir çağda. Fiziksel olarak okulda bulunmamızın gerekli olmadığını hepimiz... Uzun uzun tartıştık ve konuştuk galiba okullar ömrünü tamamladı diye evet. düşündük. Pandemi bize elimizde henüz okuldan iyi bir araç olmadığını gösterdi her şeyden önce. Henüz buna hazır değildik. Hazır değildik ya da okulu sadece bilgi aktaran bir yer olarak uzun süredir konumlandırdığımız için bilgiye bu kadar kolay ulaşılıyor olmasını bir kere deneyimledik. Ama ilişkilere, çocukların akranlarından öğrenmesine ve temelinde öğretmenle kurulan nitelikli ilişkiye ne kadar muhtaç olduğumuzu gördük. Bu olmadan gerçekleşmiyor. Ekran bunu sağlamadı. Aslında ekranda bir öğretmenin bir şey anlatmasından ben hiçbir zaman bunu çok anlamlı bulmadım açıkçası. Çünkü hı hı. orada anlatılan her konuyu binlerce farklı versiyonunu internetten zaten bulabiliyoruz. Yine bizim dönüp ilişkiye... İlişkiyi merkeze alıyor olmamız gerekiyordu. Yani öğretmen ekran başında ders anlatan değil, çocuğun milyonlarca kaynak içerisinde yolunu bulmasına rehberlik eden olması gerekiyordu. Onunla birlikte yürüyen. yürüyen aynı kaybolduğu zaman, çünkü artık öğretmenin rehber olma özelliğinin en gerektiği çağdayız. Ben bu karmaşa ve kaos ortamında çocuklarımızın bir... Kuzey ışığına ihtiyaçları var. Bir şeye onlara yol gösterecek. Bu kaosun karmaşanın içerisinde ellerinden tutacak birine ihtiyacı var. Hı. Öğretmen gerçek fonksiyonuna kavuşuyor aslında. Şimdi e, school dediğimiz şey yani okulun o bir bina formatının ilk kavramı e, eski Roma'da scolaya den geliyor. Yani insanların e, öğrenmek için bir araya geldikleri boş zaman demek. Hı. Yani... Zaten bir hayatları İrindik var. bir şekilde şu an e, zamanına evet. daha çok e, alan, kapsayan Kapsa, el koyan şey. belki el de koyan. zamanında. Yani evet. o öğrenme heyecanıyla bir araya gelme hı hı. duygusu var. Ama biz bunu hep zihnimizdeki sınırlarla... Dizayn ettiğimiz için bu yine olamadı. Ben bunun çarpıcı örneklerinden birini pandemide benim oğlumda bir öğrenci. Onun bir dersini izlerken gördüm. Beden eğitimi öğretmeni ekranda spor hareketleri yaptırmaya çalışıyordu. Evet. Halbuki bu çağda çocukların işte elektronik aletlerle kaç adım attığını bile Ölçebiliyoruz. Dışarıda olmaları daha kıymetliydi. Yani evet. dışarı çıkış saatinde beden eğitimi dersi olduğu günleri biliyorum. Bu çarpıcı örnek benim için şunu ifade ediyor. Okul hayatından o kadar kopmuş ki. Dışarıda ne olduğundan haberimiz yok. O sadece kendi telaşında. Kendi sınırları, kendi zamanları, kendi müfredatı. Bunları yerine getirirsem diğeri önemli değil diye düşünüyor. Şimdi bir afet anında... Dayanıklık diyoruz ya bizim sosyal duygusal öğrenmede program içeriğimizde böyle bir şey var mı? Yok şu anlamda var mı? Anlatıldı bir teste sorulursa sorulur mu? Evet resilience falan ne kadar çok evet, kullanıyoruz çok büyük, değil, büyük değil mi? Büyük büyük kavramlar kullanıyoruz içinde dolduruyoruz bir şekilde. Dolduruyoruz. Ama verdiğiniz örnek gerçekten çok çarpıcı tam da bununla ilgili bir şey sormak istiyordum size. Benzer şekilde ben de bir tarih öğretmeni olarak pandemi döneminde online dersi yaparken... Çok da böyle insanların hayatını kaybettiği ve çocukların başka başka şeylere bizim de aynı şekilde ihtiyacı olduğu dönemde bir yazımda da yazmıştım. Yani duraklama dönemini anlatmak bana çok acı gelmişti o dönemde. yani Osmanlı tarihi o anda devam ediyordu. Çünkü <gülüyor> hani gerçekten bir yerlere evet. yetişmemiz gerekiyordu. Şimdi aynı şey aslında şunu sormak istiyorum. Kriz zamanlarında belli ki biz bu krizlerle yaşamaya devam edeceğiz. Dünya artık böyle bir yer ve daha sık krizlerle karşı karşıya geleceğiz. Tam da kriz dönemlerinde eğitimin işlevi nedir okul? Evet. Ne yapar? Şimdi öncelikle şöyle düşünün. Bir Hatay'dan bir arkadaşımla konuşuyordum. Ee, orada bir eğitimci dostum. İşte kendi ailesiyle sıkıntı yaşadı. Bana geceyi anlattı orada. Dedi ki hocam gecenin karanlığı dedi. En üzücü olan o. Işıklar yok. Evet. Karanlığın içinde yalnız. Benim orada ilk aklıma şey, gelen şey şu oldu. O şu, Okulların ışığı hiç sönmese aslında kaybolduğunda o her enkazın başındaki yalnız çocuk çocuğuyla ne yapacağını bilmeyen bir ebeveyn için sığınacak yer okullar olsaydı aslında bir iyileşme oradan başlayabilirdi. Ben e, Gaziantep'teki bir okul yöneticisi arkadaşım etik nedenle paylaşmadı sosyal medyada hı hı. E, ama spor salonlarını açmışlardı. ...afet sedelere... ...yaklaşık 300 afet sedeli, ...çok büyük bir spor salonları var... ...orada yaşarken gece bana bir görüntü gönderdi... ...çocuklar hemen top oynamaya başlamışlar... Evet, ...çünkü oyuna ihtiyacı oyun var ihtiyacı var... ...oyun ihtiyacı var... ...o zaman ilk önce afet zamanlarında... ...kriz zamanlarında... ...çocuklar için bir koruma alanı... ...koruma daha doğrusu... Hissetme. ...oynama alanı... Evet. ...çünkü çocuğun... Travmayı uzun süre yaşamamasının tek yolu hızla normal hayatına dönmez. Evet. Oyunla iyileşiyor çocuk. Oyunla iyileşiyor derken oyun onun rutini, yasını da oyunun içerisinde tutabilir. <gülüyor> Durumla ilgili yüklenmesi gereken sorumluluğu da oyunun içerisinde görebilir. Çocukların hayatını hızla normalleştirirsek yetişkinler de normale dönmeye başlıyor. Evet. Çünkü okulların açık kalmasıyla ilgili ben hem pandemide hem afetlerde çağrı yaptığımda çoğunlukla linç ediliyorum. Hı hı. Şu anlamda ya her şey bitti de eğitim mi kaldı? Ben de hep şey diyorum. Her şeyin başlaması için eğitimin başlaması gerekiyor. Evet. Git kurtarılacak şeylerden bir tanesi evet, okuldur. Eğer okul hayatı normale dönerse yetişkinler de normale döner. Çünkü bir yetişkin düşünsenize enkazın başındasınız. Aynı hı hı. zamanda çocuğunuzun bakımıyla ve güvenliğiyle de ilgileniyorsunuz. Çocuğunuzun güvende ve iyi olduğu bir yerde olduğunu bilirseniz siz de hayatınızı yeniden kurarsınız. Peki şunu soracağım. Ee, 6 Şubat'ta biz bu afeti yaşadıktan sonra tüm Türkiye için e, 7 Şubat'ta okullar açılsa ve devam etseydi. Hı -hı. böyle bir senaryoyu uygulamaya hazır mıydı okullarımız? Değildi zaten en önemli sorunumuz o. Şimdi evet. Türkiye her defasında ilk kez afet yaşamış ve son kez afet yaşayacakmış gibi davranıyor. Türkiye bir i̇şte afet bunun ülkesi. çözümünü de eğitimle birlikte düşünelim. Benim iddiam şu, bizim şu anda 1.200.000 tane görevde öğretmenimiz var. Evet. Atanamayan öğretmenlerimiz var 500.000 civarında. Genç emekli diyebileceğimiz öğretmenlerimiz de sayarsak 2 milyon kişilik bir çocuklara anında doğru müdahale edebilecek bir seferberlik ekibimiz var aslında. Yani kriz anlarında Türkiye'ye ayağa kaldıracak 2 milyon kişilik bir gücüz biz. Ama bu güç ne fiziksel olarak ne zihinsel olarak ne duygusal olarak böyle bir göreve hazır olmadığı için onlar da aslında her defasında boşa düşüyorlar. Şimdi eğitimcilerle bunu konuştuğumuzda genelde şu söyleniyor bizim de ailelerimiz var. Biz de e, afetten etkileniyoruz ama bu diğer meslek grupları içinde düşündüğümüzde her meslek grubu kendi gücü yettiği oranda evet. afetten kendisiyle ilgili bölümde etkilenenleri korumakla mükellef bana göre. O nedenle bir öğretmenlerimizin bu konuda hem e, teknik olarak eğitilmeleri yani bir afet anında çocuklara nasıl ulaşacaklarından çocuklara nasıl müdahale edileceğine kadar hı hı. bir kere bu konuda çok ciddi yetiştirilmeleri gerekiyor. İki bu sorumluluğu almakla ilgili cesaretlendirilmeleri hatta teşvik edilmeleri gerekiyor. Bir de gerekli destek galiba. Evet. Sanırım diğer meslek gruplarından bizim şöyle bir farkımız var. Hani bir bankacıdan ya da bir ofis çalışanından bizim iyi olmamız çocuğun iyi olmasıyla çok yan yana. Evet. Yani o afeti yaşamış bir öğretmen ertesi gün 6 saat üst üste derse girip o çocuklarla karşılaşacak. Ve iyi olmalı, yeterli desteği alabilmeli, hazır olmalı. Kendisini destek alıyor hissetmeli ki çocukla birlikte iyileşebilsin. Tamam Çünkü onun o anda yapacağı hata çok Başka şeylere de yol çıkıyor. Yani biz birbirimizi yedeklemeyen, evet. yani Türkiye'nin şöyle eylem planları olması gerekiyor. Türkiye'nin A ilinde herhangi bir şey olunduğu zaman C ilindeki şu öğretmenler o bölgeye acil müdahale gücü olarak gidecekler. Den tutun. Çünkü bütün afet planları böyle yapılır. Kimin kimi yedeklediğiyle ilgili yapılır. Evet. Ama biz öğretmenlere, öğretmenlerin ne yazık ki kendileri de başta olmak üzere yeterince Hı. değer vermiyor. Yani biz yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu galiba bize verilmeyen değer üzerinden işselleştirdik. Baktık evet. ki toplum bize değer vermiyor. Artık biz de yaptığımız işi önemsememeye başladık galiba. Bir kere öyle bir durum yaşanıyor bana Hı -hı. göre. İki, toplum içerisinde okul bütün rollerinden ayrıldığı ve sadece akademik bilginin verildiği bir yere dönüştüğü için afet anlarında hiç kimsenin aklına gelen bir şey olmuyor. Yani okul deyince hep şöyle oluyor. Ya matematiği de biraz öğrenimi, öğrenmeyi versin. Ne olacak ki? Zaten hiç kimse matematik öğrensinler diye okulu açmak istemiyor. Ama şu anda bu hafta okullar açıldı. <Gülüyor> bu hafta okulların kaçında afetle ilgili çocuklar gerçekten doğru bilgilendirilmiştir? Bu hafta kaç tane okulumuzda bütün ekipler toplanıp biz İstanbul'da yaşıyoruz. Düşünseniz de şu anda İstanbul'da herkes kaygılanıyor. İstanbul'da tersine göç başlamak üzere. Ama bizim okullarımızda herhangi bir hazırlık yok. Herkes yine müfredat telaşına düştü. Hiçbir şey olmamış gibi. Evet. Hep hiçbir şey olmamış gibiyiz. Yani toplumsal hafızamızın zayıflığı okullara da yansıyor. Hiçbir şey biriktirmiyoruz. Ben bu hafta bütün okulların, çocukların başta olmak üzere iyilik hali, öğretmenlerin iyilik hali, ebeveynlerin iyilik haliyle ilgili bir Pozisyon almalarını beklerdim ama okulların sosyal medyalarına ya da e, yöneticileriyle yaptığım paylaşımlarda bakıyorum ki hiçbir şey olmamış gibi herkes kendi müfredatına devam ediyor ama hayatın müfredatı öyle akmıyor. Yani şu anda hayat bize başka şeyler söylüyor. Ve çocuklar bize başka ihtiyaçları da evet. aslında gösteriyorlar. Ama bir taraftan da 6 Şubat'tan sonra bizim Milli Eğitim'den aldığımız açıklamaların en önemli. Mesela ilk yapılan açıklamalardan bir tanesi LGS ve YKS ile ilgiliydi. Hemen konuların aslında birinci dönemden çıkacağı şeklinde. Ve onun dışında hakikaten eğitim gündemine dair okulun nasıl örgütleneceğine dair, bu dönemde öğretmen ve öğrencilerin nasıl destekleneceğine dair herhangi bir şey almadık. Yok. Öyle bir eksikliğimiz var. Çünkü herhalde e, bu, böyle bir afet döneminde ya da kriz dönemlerinde bu hafta okullar işlenmezse dünya yıkılacak <gülüyor> ve sanki başka bir afet olacakmış yani, gibi davranıyoruz. Okulları bütün Türkiye'de kapatma ana nedenlerinden biri de çocukları eşitlemek. evet. İşte Ama bu nasıl bir eşitleme aslında? Işte hep biz Tabla en altta grup... eşitliyoruz. Evet. Türk Milli Eğitim tarihine bakın. Evet. Hep bir altta eşitleme mücadelesiyle gidiyor galiba sonuçta. Bütün bir nesli okumaz yazmaz ederek Hı -hı. sıfırda eşitlemeye doğru bir çabamız var. de eşitlemek, dezavantajlı grupları herhangi bir nedenle. AFET de bir dezavantajlı grup yaratır. Bir ülkenin AFET yaşamış çocuklarıyla ilgili bir bu dezavantajı giderebilme politikası olması gerekiyor. Bu dönem çok sık anlatıyorum bunu. Pakistan depreminde, büyük Pakistan depreminde, Fay hattının olduğu bölgedeki çocuklar, hı hı. Fay hattına uzak bölgedeki çocuklarla eğitim açısından 3 yıl fark gözlemlendi. Nepal depreminde belli bir şey, belli bir aynı gözlem orada da yapıldı. Bu şunu gösteriyor. Siz bir afet durumunda afetten olumsuz etkilenen çocukların eğitimiyle ilgili telafi önlemleri almazsanız o çocukların afet dolayısıyla düştükleri dezavantajlarını ömür boyu kalıcı hale getiriyorsunuz. Evet ama zaten okul tam da bunun için değil midir? Bütün bu sosyoekonomik ya da işte geldiği sınıftan ya da bedeninden ya da başka bir şekilde kaynaklanan dezavantajların giderildiği, Tam doğanda eşitlendi. Yani kamusal eğitim bu işe yaramaz mı? Bu Umud, umudu söylüyorsun galiba. Olması şey. <gülüyor> gerekeni umudum ve öfkemi paylaşıyorum <gülüyor> evet, şu an. Evet, evet. Umut bu. Evet. Ama umut gerçek uzun zamandır böyle bir şey değil. Değil. Okul toplumsal farkları büyütmek gibi bir fonksiyon artık ne yazık ki kavuşmuştur. O yüzden de inancımızı yitirmiş olabilir miyiz? Kesinlikle. Hem çalışanlar hem de çocuklar açısından. <gülüyor> Tam da öyle. Çünkü Türkiye toplumunun büyük bölünmesi... Büyük ekonomik uçurumların oluşmasında e, eğitim politikaları çok önemli. Eğitim politikaları zaten olanakları olanı daha iyiye taşımakla ilgili bir noktada. Ben uzun süredir özel okullarla çalışan biri olarak hani e, bunun bir taraftan tarafı gibi gözükmekle birlikte... ...ben devlet sorumluluklarını yurttaş olarak üzerime almamada kararlıyım bu arada onu da söyleyeyim. Yani devletin en iyi yaptığı şey kendi eksiğini yurttaşın üstüne suç olarak... ...bırakabilme becerisi, Türkiye'de ve dünyanın az gelişmiş çok sayıda ülkesinde uzun yıllardır süreyen, süren e, düşük fiyatlı özel okullar politikası var. Bu şuna hizmet etmek için, devletin kamusal nitelikli eğitim için yeterince kaynağı yok ya da ayırmaya niyeti yok. Devrediyor. O zaman diyor ki bu görevimi ben girişimcilere devredeyim. Girişimcilere bu rolünü devrediyor. Planı da şu oluyor. Bir sınıfta örneğin 40 öğrenci varsa, bunun 20'si özel okula giderse, benim 20 öğrencim kalır, benim de niteliğim yükselir. Ama hangi 20 gidiyor, hangi 20 kalıyor? Bizim ülkemizden de o zaman e, örnek verirsek, bununla birlikte mevcut e, devletin aslında inşaat politikalarıyla da çok tam yan da, yana giden tam bir şey. Tamam. Tamam öyle. O yüzden de 2000 onların başından itibaren özel evet. okulcunun bu kadar patlama nedeni devletin bu sorumluluğunu özel sektöre devretmes. O nedenle de Türkiye'de yüzde on ikilere kadar çıktı. Devletin stratejik hedefi de yüzde on beşti. Fakat bütün düşük fiyatlı özel okul stratejisi uygulayan ülkelerde olduğu gibi... ...kamu eğitimi çöktü. Kamu eğitimi çöktüğü için devlet bugün politik bir nedenle... ...çünkü Cumhuriyet tarihinde ilk kez eğitim seçmen davranışlarında... ...karar verici noktada ilk üçe girdi. Daha önce... Ben eğitim politikalarına bakarak hükümeti destekliyorum ya da desteklemiyorum. Çok önemli bir şey değildi. İşsizlik, enflasyon, terör. Bunlar daha oldu öncelikliydi. Siz niye ilk üçe girdi? Çünkü kamu çöktü. Evet. Yani Çünkü şu anda eğitim ihtiyacını mı karşılayamıyor acaba karşılayamıyor. yani mahallesindeki okulda çocuk Temel Tabii. eğitimi alamıyor mu? Şimdi devletin özel okullara bir fiyat sınırlandırması geldi. Evet. Bir arkadaşım ya bunun yanlış olduğunu söylüyor. Çünkü öğretmen maaşları da kısıtlanıyor gibi. Başka bir çerçeveden bakmış. O bir bakış açısı ama daha acı olan bence şuydu. Onun tweetinin altına bir aile yorum yazmış. İyi diyorsunuz ama biz karı koca emekliyiz. Maaşımız özel okula yetmiyor. Zaten bir ülkede karı koca emekli bir aile çocuğunu özel okula göndermek zorundaysa biz bitmişiz demektir zaten. Evet. Özel okul, Kuzey Avrupa gibi kamu eğitiminin çok güçlü olduğu ülkelerde bile özel okul vardır. Ama bu devletten nitelikli eğitim alamıyorum diye giden bir şey değildir. Dini, felsefi, politik Hı -hı. nedenlerle başka bir arayışınız vardır. Devletin eğitimini çok standart bulursunuz. Siz daha... ...yaratıcılığı öne alan bir eğitim... ...istiyorsunuzdur, ona gidersiniz. Ya da dini okullar, dini okullar katolik var, katolik okullar var. Tam özel de O der ki ya ben devletin... ...verdiği din eğitimini yeterli bulmuyorum... ...der, başka bir şey yapar. Ben devletin okulun tuvaleti... ...temiz değil, güvenlik sorunu var... ...öğretmen yok diye... ...özel okul seçiyorsam... ...zaten bu baştan atı. Evet. Yani bir aile toplam gelirin içerisinde... ...önemli bir payı çocuğunun... ...eğitimi için harcamak zorundaysa... Kamu ve sosyal hukuk devleti görevini yapmıyor demektir. Türkiye'nin pisa sınavları içerisinde e, nadir birinci olduğu alanlar var. Biri şu, yurttaşların okul dışı eğitime harcamak zorunda kaldığı bütçede birinci sıradayız. Yani bu şu demek, çocuğumuzu devlet ya özel okula gönderiyoruz. Hı hı. Bu da yetmiyor, dershaneye gönderiyoruz. Bu da yetmiyor, özel ders aldırıyoruz. Bu da yetmiyor, danışmanlık aldırıyoruz. Evet, ve hala umutsuz. Ve hala umutsuz. Geleceğe dair. Çünkü koymuş olduğumuz liselere giriş sınavı ve üniversitelere giriş sınavıyla Türkiye'de nitelikli okul sayısı artmıyor. Okul sayısı artıyor ama nitelikli okul sayısı yerinde sayıyor. Yani 20 yıl önce de sayabildiğimiz okul sayısı belliydi. Evet. 20 yıl sonra da sayabildiğimiz belli. Üniversitelere giriş sınavı kolaylaştı diyoruz. 20 yıl önce saydığımızın dışında bir üniversite sayamıyoruz az. Parasını veriler girebilen çok sayıda okul var. Ona bakarsak dünyada da çok sayıda okul var. Ama çocukların gerçekten girmek istediği, yapmak istediği meslekle ilgili iş yapabildiği yerler sınırlı. Bu sınır dolayısıyla da aileler sınıf atlatabilmek çocuklarına, bir gelecek sağlayabilmek için eğitime gidiyor. Bu da benim uzun zamandır üzerine konuştuğum ev gençleri diye bir kavramı yaratıyor evet. işte. Uzun süre... Ne işte ne eğitimde kalan gençler oluşuyor. Çünkü sadece üniversiteye gitmiş olmak için. Üniversiteye gidiyorlar. Buranın onları bir istihdam olanağı e, yaratma şansı yok. Bunun da tamam bize şunu gösteriyor. Nasıl afet anında okul işlevsiz olduğu için ilk kapatılan hı hı. yerse yaşamın hemen hemen hiçbir alanında okul temel fonksiyonları yerine getirmediği için göz ardı edilen, zaman geçirilen aslına bakarsanız. Güvenli bir yerde çocuklarımızı tuttuğumuz bir mekana dönüşmeye başladı. E, bu haliyle de hani ben bir taraftan alternatif eğitim politikalarını savunan bir eğitimci olarak neredeyse klasik eğitime tamamen dönüp okula en azından eski itibarını, öğretmene itibarını verelim ki sığınacak çünkü elimizde başka bir şey kalmadı. Ve ona gerçekten çok iyi tutulmamız lazım. Çok Birçok iyi. açıdan iyi olmak Tam için. Sanırım bu sizin bu anlattıklarınızla son dönemde açık liseye geçme sayılarının bu kadar artmasının arasında evet. çok büyük bir ilişki var. Çünkü çocuklar özellikle liseliler bunu çok rahat bir şekilde ifade ediyorlar. Açık liseye geçenler okulda bir şey yok benim için. Tabii. Burada Ve, benim için bir şey yok ya da ben burada kendimi bulamıyorum. Bulamıyorum. Bir de şu var artık mezun olduğunuz lisenin bir önemi yok. Evet. Yani bu açık liseye geçiş oranlarındaki yükseklikte sınavla girilmiş en üst düzey okullar da var, var evet. hatta ağırlıklı grubunu oluşturuyorlar nedeni şu çocuk diyor ki eskiden Kadıköy Anadolu Lisesini bitirmek çok değerli bir şeydi Kabataş'ı bitirmek çok değerli artık o değerli değil diyor çünkü bak değersizlik öyle bir şey ki İlkokulun değeri gidince ortaokulun gidiyor. O gidince lisenin gidiyor. Lisenin domino gitmesi etkisi domino etkisiyle etkisi gidiyor. Hiçbirinin bir değeri olmadığı için de şu anda ellerinde çocukların iyi üniversite. O da Türkiye'de değil. Önemli bir grubunun hayali yurt dışında. Üniversite olmak, okumak. Bu da bizim toplumsal olarak en güçlü yönlerimizden, aday yönlerimizden birini öldürüyor. O da şu. Bütün dünyada Eğitim ve ekonomideki geçişlilik bir ülkenin aslında ne kadar e, bir demokratik hukuk devleti olduğunu gösterir. Kastım şu. Ben, dedemin, babamın yani üç nesil bizi düşünecek olursanız onların ekonomik kaderine mahkum muyum? Ben onların eğitim kaderine mahkum muyum? Dünyada ülkeleri bu anlamda üç ayırıyorlar. Hı hı. Yüksek geçişkenli ülkeler, orta geçişkenli ülkeler, düşük geçişkenli ülkeler. Bu şu demek. Coğrafya kader mi değil mi aslında diye. Evet. Çok sık kullandığımız evet. laf. Şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman bu geçmişte kader olmayabilirdi. Yani benim dedem okuma yazma bilmiyordu. Babam ilkokul mezunu. Ben üniversite mezunu olabildim. Dedem işçiydi. Özür diliyorum. Köyde daha çok tarımla uğraşıyordu. Babam işçiydi. Ben bir özel okul bile kurabildim. Bu en son belki de bizim kuşakla yaşanan bir şey olmaya başladı. Ve bunun temel sağlayıcısı da okuldu. Evet ama şimdi yine aynı şekilde belki aynı örneği şu anda bir genç verebilir. İşte annem ortaokul mezunuydu. Ben şimdi üniversite mezunuyum. Hı hı. Ama onun devamını getiremiyor. Üniversite mezunuyum bir alanım yok. Üniversite yok, mezunuyum doğru. işsizim. Üniversite mezunuyum e, hayatta beni e, ayakta tutacak becerilere sahip değilim. Değilim. Çünkü e, eğitim kalitesi de çok düştü. Tam da öyle ve... Alanda. Ekonomik geçişlilikle paralel yürümediği için bu. Şimdi Türkiye'nin, Cumhuriyet'in ilk dönemleri itibariyle aldığımızda ekonomik geliş genç bir cumhuriyetiz biz sonuçta. Evet. Hala büyüdüğümüz için bu çok fark edilmiyordu. Artık büyüme durdu doğal olarak hı hı. durdu. Burada da herkes yerini belirlemiş durumda. Bu belirlemenin içerisinde eğitim, yeni olanaklar açmadığı için şöyle düşünün. Şu anda deprem bölgesindeki bir çocuğumuz düşünün. Düşük gelirli bir ailenin çocuğunu. Bakın Hatay'ın önemli bir kısmı, önemli bir grup insan Hatay'ı terk etti. Terk etmek zorunda kaldı. Hatay'da kim kaldı? Düşük gelirdi. Evet. insanlar ...dışarıda yanına sığınacak yakın olmayanlar... ...kimsesizler, kimsesizler gidemeyecek, kaldı. oradan ayrılamayacak... ...ayrılamayacak olanlar kaldı ve onların çocukları kaldı. Hı hı. Şimdi onların çocukları şu anda çadırlarda büyük ihtimalle... İnşallah diyoruz çadırda olmanın bile şans olduğu bir dönemdeyiz. O bir çadırda belki de okuma yazma bilmeyen annesiyle beraber... ...İstanbul'da iyi bir koleje giden çocuk... Hı hı. ...okulunda... ...ailesiyle iyi koşullarda... Yazın gideceği yurt dışı tatilini planlıyor. Şimdi biz bu iki çocuğu Cumhuriyet'in eşit yurttaşı haline nasıl getireceğiz? Çok büyük bir soru ama bunu yanıtlamak için sanırım birkaç program daha yapmak He. gerekiyor. Size sormak istediğim çok soru vardı. Özellikle eğitimin içeriğini sizinle konuşmak istiyordum ama programımızın sonuna geldik. Süremiz bitti. He. Çok teşekkür ederim. Bir program bunu. daha yapmak zorunda kal diye yaptım. Evet çok teşekkür ederim. <gülüyor> o zaman ben de gelmişken sözümü almış olayım. 95.0 Açık Radyo'da Ali Koç'la birlikteydik. E, i̇ki hafta sonra Perşembe akşamı 19.30'da yeni bir konukla tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar.